Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi yeni bir sohbet programımızda Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Ve de yine Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz hamd ve senalarda bulunuyor. Bahsettiği nimetlere İhsan ettiği, ikram ettiği o nihayetsiz, sınırsız nimetlere bilhassa İslam ve iman nimetine hem sizin adınıza hem kendi adıma Rabbime sayısız şükürlerle şükrediyorum. Rabbim kabul buyursun inşallah. Tabii biz o nimetlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayesinde nail oluyoruz, mazhar oluyoruz. Onun için Peygamberimiz Efendimiz'e de yine sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Yüce Rabbim kabul buyurup haberdar eylesin inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim, dua konusuna, ehemmiyetine binaen devam edeceğiz. Doğrusu sizlerin hatırına konuyu kitaplarımızda tahlil ediyorum. Ve İmam-ı Tabarani'nin kitab-ı duasını okuyorum. Hayretler içerisinde kalıyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize ne kadar çok dua talim etmişler. Ve inanın her şey için dua orada bulabiliyorsunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi nasıl unutmamışlar ve bizi Nasıl duaya teşvik etmişler? Sabahtan akşama, akşamdan sabaha bütün amellerimiz için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dua öğretiyorlar. Bu da tabi duanın önemini, ehemmiyetini gösteriyor. Rabbim bizi dua nimetinden mahrum etmesin diye dua ediyorum. Geçen haftalarda söylemiştik, kim için dua kapısı açılmışsa icabet kapısı yani kabul olma, kabul olunma o duanın kabul olunmasının kapısı da açılmıştır. Rabbim bizi yüce zatına gün gün ihtiyacını artıranlardan eylesin. Yani daha çok dua edenlerden, daha çok duaya sarılanlardan ve Mevlası ile daha ciddi irtibat halinde olanlardan eylesin inşallah. Bugünkü Sohbetimin mukaddimesinde başında değerli kardeşlerim size Mü'min suresinden diğer adıyla Gafir suresinden birkaç ayeti kerimenin manasını arz etmeye çalışacağım. Yine tabi dua ile ilgili konu şöyle ki Cenab-ı Hak hazretlerinin arşını yüklenmiş olan arşını tutan melekler o büyüklük ve azametini ancak alemlerin yüce Rabbi Allah'ımızın bilebildiği melekler bir yandan o arşı taşıyorlar değerli kardeşlerim. Bir yandan o ciddi görevi yüklenmişler, o vazifeyi ifa ediyorlar. Diğer yandan da müminlere dua ediyorlar. Şimdi görünce belki daha evvel işitmemiş olan kardeşlerim olursa hayret edecekler. Nasıl Rabbimiz ...biz mümin kullarına değer veriyor... ...ve nasıl meleklerine... ...hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden... ...sayısız dua öğreniyoruz dedim ya... ...her işimiz için bir dua var dedim ya değerli kardeşlerim... ...inşallah azar azar onları sizlere zaman zaman vermeye çalışacağım inşallah ki... ...bugünün insanının duaya çok ihtiyacı var... ...madde alemimizin duaya çok ihtiyacı var... Ruh alemimizin, gönül alemimizin, mana alemimizin duaya çok ihtiyacı var. Dünyamızın duaya ihtiyacı var. Yeni yetişen neslin duaya ihtiyacı var. Ailelerin duaya ihtiyacı var. Herkesin inanın böyle geçmişe nazaran bugün çok daha fazla duaya ihtiyacımız var hepimizin. Öyle olunca inşallah bu duaları azar azar öğreneceğiz. Gerçi diyeceksiniz ki yani hocam işte ihtiyacımız olduğu zaman Rabbimize dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz, öyle değil. Bir duanın Kur'an diliyle olması, daha önce söyledik, Rabbimizin kelamında gelen dualarla olması ki, onların çoğu zaten peygamberlerin veya yerine göre salih kulların, güzel insanların duaları, Kur'an diliyle dua etmek, bir başka değer, bir başka kıymet. Kabule çok daha şayan olacağını tahmin ediyoruz. Sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden, mübarek o nur ağzından sadır olan dualar. Umarız ki kabule daha çok yakın. E bizim de bizim de dualarımız tabi alemlerin Yüce Rabbine yükselir. Hangi dilden olursa olsun, yeter ki ihlas ve samimiyetle olsun, hangi müminden olursa olsun, Umarız ki dualar semaya yükselir ve de Rabbimiz icabet eder. Ama dediğim gibi ayetlerde geçen dualarla Resulullah'dan gelen dualarla dua etmenin tadı ve zevki bir başka oluyor. Onun için onları öğrenmeye çalışacağız. Onlarla Rabbimize yalvarmak hayret edeceğiz. Zaten onları aldığınız zaman görüyorsunuz ki değerli kardeşlerim bize hiçbir şey bırakmamış Resulullah. Hatta Bizim hayalimizden geçmeyen, bizim düşünemeyeceğimiz, bizim toparlayamayacağımız, bizim telaffuz edemeyeceğimiz dualarla bizim adımıza Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyorlar veya Kur'an'da dualar var. Onun için inşallah o duaları azar azar öğrenmeye çalışacağız, azar azar öğrenmeye gayret edeceğiz ve onlarla dua edeceğiz inşallah. sur celiyle Celil'e tabi Besmele ile başlıyor. Malum hamim tenzilul kitabi minallahil azizil alim devam ediyor ve aşağıya doğru geliyor değerli kardeşlerim. Yedinci ayeti kerimede mü'min suresi gafir suresi dedim diğer adıyla mü'min suresi yedinci ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. As-saladu billah. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ Arş'ı yüklenen o görevli melekler Cenabı Hak Hazretleri arşı yaratmış. Ona olan ihtiyacından dolayı değil. Allahu alem diyoruz. Bu konulara fazla kafa yormuyoruz. İnanıyoruz ve teslim oluyoruz. Hani başım gözüm üstüne der ya Anadolu tabiriyle insanımız. Arapçada da aynı şey vardır. Sem'an ve ta'aten alar-ra'si vel ayn. İşittik ve iman ettik, kabul ettik. Başımızın, gözümüzün üstüne diyoruz. Rabbimiz arşı, kürsüyü niye yaratmıştır? Bunların belki hikmetlerini bazı büyüklerimiz veya müfessirlerimiz izah etmeye çalışırlar ama işin hakikatini Allah bilir deyip bırakıyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ arşe. Rabbimizin arşını yüklenen o melekler var ya, Veman hâlîhu, onun etrafında bulunan melekler, yüsebip hone bihamde Rabbihim, hamd ile, hamdi ile Allahı Rab'lerini tesbih ederler. Artık hangi lafızla ise, hangi efendim e, güzel kelimeler ve cümleler ise. Sübhane Rabbiyel A'la mı diyorlar? Sübhane Rabbiyel Azim mi diyorlar? subhanallahi ve bihamdihi mi diyorlar? Nasıl? Yusebihune bihamdi Rabbihim. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Belki de Sübhanekeyi okuyorlar. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Değerli kardeşlerim, yeri geldi mi bu Sübhanekemizi çokça okumayı ben kardeşlerime tavsiye ediyorum. Dualarınızla mutlaka okuyun. Yani dualarınızın başında duaya başlarken Fatiha suresini okuyun ve Sübhaneke'yi okuyun. Görmüyor musunuz? O manadaki bereket, o güzellikten dolayı Rabbimizi en güzel zikrettiğimiz ve Rabbimizin en ciddi emirlerinde olan, emirlerinden olan namaza başlarken Allahu Ekber diyoruz. Eûzü Besmele çekip de Kur'an-ı Kerim'e başlamadan önce Sübhaneke'yi bir okuyoruz. Sübhaneke <Gülüyor> Allahümme ve bihamdik. Ve tebârak Ve Taala cedduk. Cenaze namazında okuduğumuzda okuyacağım. Ve celle fenâuk ve lâ gayruk. Onu bir okuyoruz. Rabbimizi bir övüyoruz. Rabbimize bir hamd ediyoruz. Onu bir tesbih ediyoruz. Onu bir sena ediyoruz. Rabbimize en önemli ibadete böyle onu sena, övgü ve hamdlerle başlıyoruz. İşte melekler de öyle. Arşı yüklenmiş olan ve arşın etrafında Cenab-ı Hak Hazretlerinin arşını tavaf eden melekler, yani etrafında dolaşan melekler de hamd ile Rabbimizi tesbih ediyorlar. Biliyorsunuz tesbih etmek demek, yani Subhanallah demek, ya Rabbi sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Allah'ım demek. Hamd ise elhamdülillah demek, yani Rabbimizi övmek, sena etmek, onun çok ulu olduğunu, şanının çok yüce olduğunu, bütün en mükemmel hamd ve senalara, övgülere layık olduğunu ifade etmek demektir. bi hamdi Rabbihim ve yu'minune bi o Allah'a da inanırlar onlar. Zaten biliyorsunuz melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Onlarda inkar diye, onlarda karşı gelmek diye, isyan etmek diye bir şey yok. Cenab-ı Hak Hazretleri ne emretmiş noksansız ve de hiç fütur almadan aynen yerine getirirler. Hani e, ayeti kelimede "La yasunallah ma amarhum ve yafalun ma yumerun" ayetinde ifade olunduğu gibi ve yeminune bi ona da iman ederler ve sonra asıl söyleyeceğim bölümü bu bu tarafı efendim bizi bu sohbetimizde ilgilendiriyor ve estağfirunelladine aminu o arşı taşıyan ve arşı kuşatmış olan melekler bir yandan Rabbimize inanıp onu tesbih ederlerken ona hamdle subhanallah derlerken mevlamızı zikrederlerken ve estagfirun lillazina amanu iman eden müminlere istiğfar ederler. Mümin olmanın bereketine bakınız. Mümin olmanın şerefine bakınız. Ne büyük şeref mümin olmak. Melekler bir yandan arşı taşıyorlar veya arşın etrafında dolanıyorlar Rabbimizin verdiği görevi yerine getiriyorlar diğer yandan işte Rabbimizi tesbih ediyorlar ama bu arada müminler içinde istiğfar okuyorlar bizim için biz günah işliyoruz biz hata ediyoruz biz yerine göre Rabbimize karşı geliyoruz değerli kardeşlerim Rabbimiz bizi günahkar olmamıza rağmen sevdiği için mümin olmamızdan dolayı sevdiği için meleklerine Kullarıma istiğfar edin hadi bakalım diyor. O görevi de vermiş melekler bizim adımıza istiğfar okuyorlar. Yani Rabbimizin bizi bağışlamasını Rabbimizden niyaz ediyorlar, iltica ediyorlar. Ya Rabbi bu kulların bu kulların her ne kadar günahkar iseler de, her ne kadar dalgınlıkları ve hatalar var ise de senin mümin kulların affet onları ya Rabbi diye bizim adımıza melekler Rabbimizde istiğfarda bulunuyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha önce hadisi şerifi okumuştuk. Hayati hayrullekum ve mamati hayrullekum hadisinde Resulullah ifade buyuruyorlar. Benim hem hayatım sizin için hayırlıdır hem de vefatım hayırlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim derdimizde. Bizi düşünüyor. Bizim telaşımızı diyor. Diğer taraftan işte rahmet melekleri Rabbimizin rahmetini üzerimize indiriyorlar. Hafaza melekleri, koruyucu melekler bizleri koruyorlar. Değişik melekler bizlere efendim yardımcı oluyorlar. Sonra bir de bir başka grup melek bizim için istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi bu kullarını affet, bu kullarını bağışla, bu kullarının günahlarını merhametinle yok et, sil Ya Rabbi diye. Ve estağfirune lillezine amenu istifar ediyorlar müminlere. Peki ne diyorlarmış? Rabbena ve si'ate şeyin rahmeten ve ilma. Ey bizim Allah'ımız, ey bizim Rabbimiz, sen rahmet ve ilminle her şeyi kuşattın ya Rabbi. Önce dua cümlesinin önünde, Rabbimize böyle bir hamd ve senada bir övgüde bulunuyorlar ki, arkasından gelen, hani bir mukaddime yapıyorlar Rabbimizi zikrederek ki, arkasından gelen dua, makbule, kabule daha çok şayan olsun diye. Rabbena vesihte kulle şeyin, her şeyi sen kuşattın ya Rabbi. Ne ile? Rahmeten ve ilma. Hakikaten öyle. Alemde eğer Rabbimizin rahmeti olmasa, belki bir günde bin defa dünyayı kılır. Hele hele şu kafirlerin yaptıkları şeyler sebebiyle, günahlar sebebiyle, isyanlar sebebiyle, Rabbimiz belki günde kaç defa belki helak edecek. Ama işte... Rabbimizin rahmeti gazabını geçmiş imtihan dünyası da olduğu için her şeyi Rabbimiz önce bir rahmetiyle kuşatmış sonra da ilmiyle kuşatmış bütün zerreye o nihayetsiz sınırsız ilmiyle nüfuz ediyor ve bunu bunu anlatmak da zor değerli kardeşlerim babacığım kabrini cennette e, cennetteki makamını ali kılsın kabrini nurla bereketle doldursun bu tip şeyleri konuşurken yani böyle e, bazı ağzına gelen şeyleri söylemez, söyleyemezdi. Bu, bu dışarıdan bir müdahale ile olacak iş değil. Abdurrahman evladım derdi. Bu kudretin, ilmin, yaratmanın, yaratmadaki gücün ihatasının zerrelere müthiş bir nüfuzu ile olacak şey ancak derdi. Rabbimizin gücü nasıl? Kudreti nasıl, nasıl yaratıyor, nasıl yoktan var ediyor? Tabi anlayamıyoruz ve de anlatamıyoruz değerli kardeşlerim ama ilmiyle her şeyi kuşatmış. İlmiyle her şeyi kuşatmış. لِلَّهِ fi فِي ve وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ gibi ayetlerde izah olunduğuna göre kalbimizden geçenleri her şeyi biliyor. Biz bütün dünyaya kapansak değerli kardeşlerim, kendi kendimize bazı şeyleri hayal etsek, melekler bilemiyorlar, şeytan haberdar olamıyor, alat edavat asla elektronik cihazlar hiçbir şeye nüfuz edemiyorlar. Ama Allah her şeyi biliyor. Her şeyi okuyor, her şeye vakıf. Ya'lamu kâinetel a'yuni ve ma tuhfessudur fehvasınca. Ya Rabbi sen ilminle ve rahmetinle her şeyi kuşattın Allah'ım. Böyle olunca gafirlillezine tabu sana tövbe eden kullarını bağışla Allah'ım. Melekler bizden istiğfar eden, bizden tövbe edenler adına Rabbimize yalvarıyorlar. Ya Rabbi şu tövbe eden kulların var ya. Ya Rabbi beni affet diye yalvaran kulların, sana dua eden kulların var ya. Sen onları bağışla Allah'ım. Gafirlillezine tabu ve tabu ki, senin yoluna tabi olmuş İslam'a evet demiş, Kur'an-ı Kerim'e köle olmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bende olmuş, iman neşesine ermiş o kullarını, vettebe'u sebileke senin yoluna yani senin dinine tabi olanları ve ondan sonra işledikleri günahlara tövbe edenleri bağışla ya Rabbi. Melekler bizim için böyle dua ediyorlar. Ve onları cehennem azabından koru ya Rabbi. Melekler bizim adımıza durmadan böyle Rabbimize dua ediyorlarmış. Onları cehennem azabından koru ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, melekler masum varlıklar. Günah işlemezler. Ağızları temiz. Öyle olunca umuyorum ki Rabbimiz onların bu dualarıyla bizi cehennemden koruyacak. Cehennemden koruduğunu da elbette cennete koyacaktır. İnşallahurrahman. Yeter ki biz müminler olarak bu duaya layık olan kişiler olalım. Samimi, dürüst İhlasla İslam'a teslim olmuş Müminler olalım Öyle olunca meleklerin duası da Üzerimizde daim olacak Yani hani hep söylüyorduk Şimdi bir artımız Bir ziyademiz oldu Rabbimizin rahmeti var üzerimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Alemlere rahmet olma neşesi Ve şefaati var üzerimizde Şimdi öğrendik ki bir de Meleklerin bize duası var Zaten Diğer bazı hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. İşte Resulullah şu duayı okuyan, bu ayeti kerimeyi okuyan, şöyle yapan, mesela abdestle yatan ki bugün inşallah o konuya belki geleceğiz. Zaten onlara ayrı bir melek grubunu Cenabı gazetleri Hak Hazretleri vazifelendiriyor. Onlar müminler için ayrıca istiğfarda ve duada bulunuyorlar. Ama bir de bu arşı taşıyan meleklerin bizlere duaları var ve dua devam ediyor. Ya Rabbi onları cehennem azabından koru dedikten sonra melekler yine devam ediyor. Rabbanahu adhihilhum cennate adnin. Ya Rabbi Allahım o iman eden, senin yoluna tabi olan o günahkar kullarını ki hani fakirler diye tabudan çıkarıyoruz çünkü melekler bizim için biz bizi biliyoruz değerli kardeşlerim yani günahkar insanlarız ama melekler bizim için böyle dua ediyorlar. Ya Rabbi o kullarını, onları adin cennetlerine, cennetlerin en alası, en üstünü, en güzeli, en mükemmeli, en ortası adin cennetlerine o altından ırmaklar akan. Hani cennetu adnin tecrîmin tahtihel enhâr, altından nehirler akıyor ya, Muhammed suresinde daha önce söylemiştik, cennetten dört tane nehir akıyordu ya, bir nehirden su akıyor. Pırıl pırıl, şırıl şırıl böyle kokmayan, tadı bozulmayan yani herhangi bir şekilde insanın hoşuna gitmeyecek bir şey olmayan bir su. Sonra diğer nehirden süzme bal, sızırılmış bal akıyor. Daha önce söylemiştik bunları. Diğerinden süt akıyor, diğerinden cennet şarabı akıyordu. Böyle dört nehir vardı. Kur'an-ı Kerim'de ifade olunuyordu. İşte o adın cennetlerinin altından akıyor bunlar. Ya Rabbi o adın cennetlerine koy o müminleri ki Elleti sen o kullarına onları daha dünyadayken vaat etmiştin Ya Rabbi. Ey benim kullarım. Eğer salih ameller işlerseniz altından nehirler akan o cennetleri iman edip de salih ameller işleyenlere vaat etmiştin ya ya Rabbim işte o vaat ettiğin cennetlere koy onları. Sanki bizim adımıza cennete girdiğimiz zaman seviniyorlar. Mutlu oluyorlar değerli kardeşler. Ki onun için dua ediyorlar. Tabi Rabbimiz Mümin kullarına şeref verdiği için o meleklere görev de vermiş. Ve men salah min âbâihim, salah halinde olan babalarını ve ezvacihim eşlerini ve zürriyatihim, zürriyetlerini, çocuklarını ve torunlarını da onlarla beraber o vaad ettiğin adin cennetlerine koy ya Rabbi. Bizim için melekler dua ediyorlar. Rabim lütfetsin inşallah değerli kardeşlerim. Rabbim lütfetsin. Hani Ramazan-ı Şerif olduğu zaman Cenab-ı Hakk Hazretleri buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam cennete emredermiş. Ey cennet dünyanın sıkıntısından, stresinden, derdinden, musibetinden, belasından mümin kullarımın sana gelmesi yaklaştı. Onların, onların gelmesi için, sana girmeleri için hazırlan bakalım diye cennet bütün süsünü püsünü takınır böyle. Hani gelinin zifaf gecesi için eşine hazırlandığı gibi cennet de öyle hazırlanırmış. Şimdi bütün güzelliklerini takınmış cennet müminleri bekliyor, müminleri bekliyor. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ın duası ile dua ediyoruz. Bizi cennete girenlerden eylesin inşallah. Ve c'alni min varaseti cennetin ne'im. Ya Rabbi beni cennet varislerinden kıl, yani cennete girenlerden kıl, cennet ehlinden kıl diye İbrahim Aleyhisselam dua ediyor ya. Biz de aynı duayı Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden tekrar ediyoruz. Ama Rabbimiz orada bizi yalnız bırakmayacakmış değerli kardeşlerim. O, o salahda olan, o felahda olan, o Rabbimize kul olan babalarımız, eşlerimiz, evlatlarımız ve torunlarımız zürriyet denilince aşağıya doğru hepsi geliyor. Babalar denilince de yukarıya doğru gider malum. Onlarla birlikte, onları da cennete koy ya Rabbim. Rabbim firesiz cennete girmeyi nasip etsin inşallah. Noksansız. Bütün dostlarımızla, bütün kardeşlerimizle. Hani Ladikli Hacı babamızı hatırlıyorum. Allah'ım şefaatlerine nail etsin. defaatla söyledim ama bir daha söyleyeyim. Ee, babacığım öyle kendisine, e, Ahmet ağa ne olur bizi unutma şefaat et bize, cennete giderken bizi unutma dediği zaman, hocam inşallah Cenab-ı Hak fırsat verirse bir mendil sallayacağız, Rabbim yakınlarımıza, dostlarımıza mendil sallama imkanını veya onların cennete giderken salladıkları mendile icabet imkanını bizlere lütfesin de asıl orada beraber olalım. Asıl Resulullah hani Hendek Harbi'nde kazıyor ve de kazmayı vururken, Hakiki hayat, hakiki yaşantı, ahiret hayatıdır diye şiir okuyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl birliktelik orada olacak, asıl beraberlik orada olacak. Yani burada Cebrail Aleyhisselam'ın Resulullah'a dediği gibi kimi seversek sevelim ayrılacağız değerli kardeşlerim. Ne kadar yaşarsak yaşayalım öleceğiz muhakkak. Dünya nimetleri yok olucu. Kaldı ki birazcık fazla kaçırdığımız zaman sıkıntısı var. Birazcık yorulduğumuz zaman Fevkalade üzüntüsü var veya işte teri var, yorgunluğu var. Dünya nimetleri hep böyle bir nimet, bir külfet veya bir külfet arkasından bir nimet böyle gidiyor. Ama cennetin nimetleri hani rizkun kerim, kerim rızık deniliyor ayeti kerimede. Ne demek? Doyulmayan, usanılmayan, özür diliyorum tiksinilmeyen, bıkılmayan ve de sonu gelmeyen nimetler. Her yediğiniz zaman Mesela elma yiyorsunuz diyelim. Her elmayı yediğiniz zaman yeni bir lezzet, farklı bir lezzet, taze bir lezzet. Her şeyde ama her şeyde velakun fiha ma techteyi enfusukum velakun fiha ma ayet ayeti kerimesinde vaadolunuyor ya. Aklımıza gelen her nimeti Rabbimiz bize verecek ya. Yani düşündüğümüz, hayalimizden geçirdiğimiz her şeyi Rabbimiz bize lütfedecek ya. Ama her defasında yeni bir lezzet, her defasında yeni bir tat. Rabbim lütfetsin inşallah. Rabbim asıl orada beraber olmayı, asıl orada birlikte olmayı, ...cümlemize sevdiklerimizle birlikte... ...cemalinin karşısında... ...Resulullah'ın komşuluğunda toplanmayı nasip etsin inşallah. Evet babaları, eşleri ve ile beraber... vaat ettiğin o cennetlere koy ya Rabbi onları... ...adın cennetlerine... ...inneke entel azizül hakim... ...çünkü sen hakikaten azizsin ve hakimsin ya Rabbi... ...yücesin, alisin, kudret sahibisin... İstediğini yapma gücüne sahipsin, aziz, gerçek kudret sahibi, gerçek gücün sahibi, gerçek ululuk ve büyüklük sahibi, hakim her yaptığında bir güzellik var, her yaptığında, her yarattığında bir hikmet var. Onun için Leseminal imkan, Abdümim makan, olandan daha güzelinin olması mümkün değildir diye buyurmuşlar büyükler. Hani el hayrü fi vaka, el hayrü fi da derler ya büyüklerimiz hayır ve güzellikler Allah'ın tercih ettiği, Allah'ın yarattığı, Allah'ın lütfettiği şeydedir. Ama sözlerin en güzellerinden biri bu leseminal imkan, ebdeumim makan. Olandan daha güzelinin olması mümkün değil. E yani hocam falan yerde kasırga oluyor, insanlar ölüyor. Onda da hikmetler var. Falan yerde deprem oluyor işte şu kadar insan onda da onda da bizim bilemediğimiz hikmetler var sebepler var alimde hiçbir şey boşa değil hiçbir şey asla boşa değil hani İbrahim Hakkı Azurmi Hazretlerinin dediği gibi sen e, nasıldı bakalım? hakşerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor ya, neylerse güzel eyliyor. Neylerse güzel eyliyor. Ve de onun onun her yarattığında bir hikmet var, bir sebep var. Onun için insanlık bunu al, anlamış bugün, hani yeni tabirle e, tabiat hadiselerine o, o belgesellerde görüyorsunuz, hayvanatın durumuna e, ve müdahale etmiyorlar. O öyle olacak. Mesela çok nesli az kalmış bir hayvanı bir başka yırtıcı hayvan gözlerinin önünde alıyor, parçalıyor. Ha onda bir hikmet var. Onda bir denge var. Yani bunu biz yakın çevremizde fevkalade bütün güzellikleriyle müşahede ediyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi bize rahmet ve merhametiyle muamele etsin diye de dua ediyoruz. azizül hakim. Vakihimus seyyiat. Melekler duaya devam ediyorlar. Bakınız bu kadarla da kalmıyor. Yine melekler o arşı tutan, arşı taşıyan ve etrafında olan melekler bizim için, müminler için duaya devam ediyorlar. Vakihimus <gülüyor> seyyiat. Ya Rabbi. O kullarını, o müminleri günahlardan koru Allahım. Demek ki biz günaha girdiğimiz zaman üzülüyorlar bizim adımıza, rahatsız oluyorlar. Belki bizim adımıza utanıyorlar Rabbimizden. Bu nasıl nasıl müminlik böyle diye belki de. Onun için dua ediyorlar. Waqih günahlardan koru ya Rabbi onları. Wa mantakis idin fakat rahimte. Sen her kimi bugün ya Rabbi Bugün ister dünya hayatında olsun, ister mahşer gününde olsun. Kimi günahlardan korumuşsan ona rahmetinle ve merhametinle muamele etmişsindir. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri bir kulunu günahlardan koruyorsa, kul kimsenin görmediği, kimsenin olmadığı, kendisini kimsenin tanımadığı yerde bile alemlerin Yüce Rabbinin hatırına Ondan utandığı için günahlardan çekiliyorsa, günahlara girmiyorsa Rabbimiz onu koruyor demektir. Hani Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihsan mertebesini anlatıyordu ya değerli kardeşlerim Cebrail aleyhisselama. El-ihsânü en te'abudallâheke enneke terâhu fe'inlem tekün terâhu fe'innehu yarakem. İhsan Allahu Zülcelal Hazretlerini görüyormuşçasına ibadet etmendir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu biz onu görmüyoruz. Latudrikul absar ve huve yudrikul absar. Gözler onu göremez. Belli hani görünmezsin hijab nedir diyor ya Yunusumuz. Görünmüyor, göremiyoruz ama kudretine bir bakın hele. Gücüne bir bakın. Nasıl zerrelere yani o, o atomların da kendine göre içinde parçaları var. Hani maddenin en küçük yapısı elektronlar, nötronlar onların da içinde kendilerine göre parçaları var. Onlar da bir şeylerden meydana geliyor. Onlara bile bütün kudret o izzet ve o hikmetiyle nüfuz etmiş olan Rabbimiz eğer bir kulunu Günahlardan korumuşsa, muhafaza etmişse bir kul Rabbinin, Mevlasının gördüğünü bildiği için, ihsan mertebesine erdiği için günaha girmiyorsa, sen ona diyor melekler rahmet etmişsindir ya Rabbi. Rabbim bize rahmet etsin. Bizi rahmet ettiği kullarından eylesin. Bizi büyük günahlardan muhafaza eylesin. Tabii küçük günahları her zaman söylüyoruz değerli kardeşlerim ama yani aslında mümin olana yakışan küçük günahlardan da sakınmak ve küçük günahlara iradesinin dışında günaha girmek, istemeyerek küçük günaha girmek. Hazreti Aiş annemiz radıyallahu anhaya ben daha önce bu hadis-i şerifi sizlere okuduğumu hatırlıyorum. Ya Ayşe o küçük günahlar küçüktür diye onlara ihtimam etmemezlik etme. Onlara da onlara da dikkat et. Çünkü seni bir takip eden var buyuruyor. Daha önce de söylemiştik. İşlediğin günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakma diyor Rabbimiz Üzeyr Aleyhisselam'a. O günahı kime karşı işliyorsun ona bir bak. Ya. Günaha girdiğimiz zaman kime karşı isyan ediyoruz? Ben de siz de değerli kardeşlerim. Rabbim günahlarımızı affetsin ve bizi kendi lütfuyla korusun. Onun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyorlar. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfata aynin. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma. Beni nefsime bırakma. Ve la ekallemi diye bundan da daha az, daha az zaman içinde olsa bırakma diye babacığım e, ilave ederdi değerli kardeşlerim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için tabi bize talim olsun diye ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar beni nefsime bırakma diye dua ediyor. Kimi ki günahlardan korumuşsan, kimi ki günahlardan muhafaza etmişsen ya Rabbi sen ona rahmet etmişsindir. Ve zalike hu'l fauzul azim. Gerçek kurtuluş, gerçek felaha eriş, gerçek istenilen mertebeye erişme işte budur. Ve zalike hu'l fauzul azim. azim yani gerçek kurtuluş. Cennete girmek, cemali görmeye, Allah'ın cemalini görmeye hak kazanmak. Rabbim bizi o gerçek kurtulanlardan eylesin, rahman diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bazı rivayetlerde geliyor, bugün Cenab-ı Hak Hazretlerinin arşını dört büyük melek taşıyormuş. Ama bunlar öyle büyük melekler ki yani herhalde bizim gözümüze görünse ayakları dünyada olsa başları yıldızlarda ve güneşin ötesinde olan melekler. Bu kadar büyük melekler. Kıyamet gününde ayeti kerime var ileride. E, aşağıdaki surelerde geliyor. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ ثَمَانِيَهِ İnşallah yanlış okumadım ayeti kerimeyi. Kıyamet gününde sekiz melek taşıyacakmış. Bugün dört olduğuna dair bazı rivayetler var. Hatırımda yanlış kalmamışsam. Ama kıyamet gününde sekiz melek taşıyacakmış. O kıyamet gününün dehşetine o muhteşem melekler, o büyük melekler ama o günün dehşetinden dolayı takviye ediyor Cenab-ı Hak azetleri. Evet. Ama bize dua ediyorlar, bizim için istiğfar ediyorlar. Bu bizim için ne büyük şeref, ne büyük mazhariyet, ne büyük nailiyettir diyorum. Sizlerle bu güzelliği paylaşmak istedi gönlüm doğrusu kardeşlerime beni dinleyen dostlarıma dedim bu ayeti kerimeleri okuyum da sevinsinler biz istirahat ediyoruz biz dünyalık işimizle meşgulüz biz geziyoruz biz ne bileyim işte yiyoruz içiyoruz. Yerine göre tabi ibadetlerimizi de yapıyoruz ama onun dışında birçok şeyle meşgul oluyoruz. Ama arşı taşıyan melekler hem de o kıymetli melekler o değerli varlıklar bize böyle dua etmeye bizim için istiğfar etmeye bizi affetmesi için Rabbimize yalvarmaya devam ediyorlarmış. Bu bizim için büyük şeref, büyük mazhariyet. Rabbim bizi bu nimetten mahrum kılmasın inşallahurrahman. Rabbimize niyaz ediyoruz diye dua ediyorum. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz inşallahurrahman. Geçen hafta e, duada bazı maddeler söylemiştim. E, bu konuya devam edeceğiz demiştim. Bugün inşallah bu konuyu bitirmek istiyorum. İleride yine dua konusuna döneceğiz. Ve de e, bazı duaları sohbetlerimizin sonunda söylemeye devam edeceğiz. Rabbim lütfederse, nasip ederse. Geçen hafta son zamanlarda şunları söylediğimi hatırlıyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Esma-i husna ile dua etmemizi bize tavsiye ediyorlardı. Değerli kardeşlerim büyüklerimizi görüyoruz. Ben babamı görüyordum. Hacı ve İsaade hocamızı onlar dinlemişler. Bugün biz Banht'tan, Teyip'ten dinleyebiliyoruz. Veya diğer hocalarımızı, diğer büyüklerimizi görüyoruz. Duaya uygun bir isim ile, Rabbimizin isimlerinden ve sıfatlarından biri ile dua ediyorlar. Mesela eğer Rabbimizden rahmet, bağışlanmak, merhamet isteyeceklerse Rabbimizin rahmet sıfatlarını. Mesela şöyle. Ya Erhamer Rahimin erhamna. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım bize rahmet et. Mesela ya settarul uyub, ustur uyubena. Ey günahları örten Allah'ımız bizim de günahlarımızı ört. Ve ya gafarul zunub, faghfir zunubena. Ey günahları bağışlayan yüce Allah'ımız. Bizim de günahlarımızı bağışla. Rızık isteyeceksek Cenab-ı Hak Hazretlerinin Razak ismiyle. Efendim bir ihsan isteyeceksek Hannan, Mennan, Deyyan ismiyle. Ya Rabbi bizi koru diyeceksek Hafız, veya Hafiz ismiyle yani bunun gibi Esma-ül Hüsna 99 isim var ya değerli kardeşlerim onların manalarını öğrenip duamıza ona uygun bir Esma'yı getirmek büyüklerin edeplerindendir. Büyükler buna dikkat ediyorlar. Yani birbirine uyumlu olması da kayeye matluba uygun olur. Onun için Esma-ül Hüsna'yı öğrenmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Hiç olmazsa belirli o devamlı okuduğumuz esmanın anlamlarını bilmemiz lazım. Küçük yavrulara şimdi o kreşlerde filan e, ilkokul öncesi o yuva diyoruz ya veya ilkokul öncesi okullar diyoruz ya... ...oralarda ezberletiyorlar. Ben küçük çocuklardan çok duydum. Orada hocaları veya hoca hanımları onları ezberletiyorlar. ''Hüvallahüllezî ilahe, ilahe illâhu'' gibi başlıyor... Er-Rahman, El rahim El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam Geçen haftada söylemiştik Onları çocuklara ezberletiyorlar Ve o masum dimada, O pırıl pırıl dimada onlar yer ediyor Ondan sonra Onları ömür boyu sayıyorlar Yani değerli kardeşlerim Fuzuriyat öğreteceğimize Şarkı türkü öğreneceklerine Ne kadar güzel olur Rabbimizin 99 ismini öğrenseler Yavrularımız ya, Ne kadar güzel olur Elhamdülillah dünyada çok şey değişti ve değişmeye devam ediyor. Eskiden o ilkokullarda filan öğrettikleri bazı şiirleri hatırlıyorum mesela. Bize de öğrettiler. Anlamsız, manasız, bir işe yaramayan, hani dedemin tabiriyle dünyaya ahirete yaramayan şiirler, şeyler. Onun yerine yavrulara, Cenab-ı Hak Hazretlerinin zat ve sıfatlarından bahseden, Esma-ı Hüsna'sından bahseden, Resulullah'ı anlatan, İslam'ı anlatan, Kur'an'ı öğreten şiirler öğretsek ya yavrularımıza. Zihin onlarla da olsa ki zaten ne kadarını kullandığımız işte ortada. Yani yavrularımıza onları öğretelim sonra hem şu müjdeye mazhar olurlar yavrularımız. Hani Resulullah onları sayan cennete girer buyuruyorlar ya. Yani bu, bu konuda ee, İmam Tabarani'nin kitabı duasında onlarca hadis-i şerif var. Esma-ül Hüsna ve i̇sm Azam'la dua konusunda kaç tane hadis-i şerif rivayet etmiş Hazret. Allah ondan razı olsun böyle peş peşe sıralamış. Rabbimiz de geçen hafta söylemiştik Allah'ın güzel isimleri vardır. Fethuhu biha onunla dua edin. Onunla dua edin. Biz de dediğim gibi işte rahmet isimlerini, merhamet isimlerini, bağışlama isimlerini, ikramını, Rabbimizin aziz olduğunu, zülcelali vel ikram derken, ya hayyu ya kayyum derken, ya vel celali vel ikram derken mesela, o Ebu abdullah Kureşi, rahimehullahın e, duasını ve tesbihini, daha önce size bir söylemiştim, bir ara vereceğiz, hemen ondan evvel okuyu vereyim, Rabbimi diyor bin defa rüyada gördüm, birinde Rabbim bana bu tesbihi, bu duayı, bu ilticayı öğretti. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel İkram, ya bedi'a's semavati vel ard, ya la ilahe illa ent, es'elüke en tuhyiye kalbi binuri marifetike abeden, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu duayı bir dua mecmuasından bulun ve ezberleyin. Kısa olsa talim ederdim e, burada ekranda ama değerli kardeşlerim biraz uzunca fazla zaman alır. Hem de şimdi söylüyorum e, yanınızda bir kalem kağıdınız olsun. Bundan sonra bazı şeyleri bazı duaları kısacık not ettireceğim size inşallah. Bu arada bir kalem kağıt alın, bir küçük defter alın veya elinize. İnşallah reklamlardan sonra e, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir aramız var. Evet değerli kardeşlerim. Güzel dualar sizin için bugün tespit ettim. Onları inşallah sizlere hatırlatacağım. Not alacaksınız. Bundan sonra onları okumaya devam edeceğiz. Şöyle diyoruz. Birinci bölümde söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'den olursa yaptığımız dualar daha başka olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize verdiği dualar Peygamberlerin dilinden olan dualar. Biliyorsunuz mesela Adem aleyhisselam cennetten kovulmuş. Rivayetlere göre 40 yıl ağlamış secdede. Sonra Rabbimiz ona ilham ediyor nasıl tövbe edeceğini, nasıl kendisini affettireceğini havaannemizle birlikte, Sehadebillah, Rabbana salamna enfusana ve illam tagfir ve terhamna lenekunanna böyle dua ediyorlar. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Kendimize zulmettik ki insanın kendine en ciddi en büyük zulmü günaha girmesidir. Çünkü kendini ateşe atıyor. Rabbenâ zalemnâ enfüshenâ ve illem tûfir ve terhamna. eğer sen bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen le nekunenne minal hâsirîn uğrayanlardan, cehennemde yananlardan sonu perişan olan mahvolanlardan oluruz ya Rabbi. Adem Aleyhisselam bu duayı tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor. Cenabı Hak hazretler affediyor ama rivayetlere göre 40 e, yıl ağlamış. Bu ayeti kerimeyi Rabbena azalem enfü sena Adem Aleyhisselam'ın bu duasının Araf suresinin 23. ayeti kerimesinde bulabiliyorsunuz. Araf suresi. Dedim ya not alacaksınız. Araf suresi 23. ayeti kerime. İbrahim Aleyhisselam mesela hani Kabe-i Muazzama'yı oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Tamamladılar ya değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'nın inşası tamamlandı. Bugünlerde hacı kardeşlerimiz gidiyorlar maşallah, barikallah. Rabbim yollarını açık etsin. Ben de gelecek hafta gönlüm doğrusu Mekke'ye gitmek istiyor sizinle beraber. Eğer hazırlayabilirsem, daha önce vaat etmiştim size Mekke'nin bazı görüntülerini, Kabe-i Muazzama'yı hem de hacca gidecek kardeşlerimize bir şey olur böyle yardımcı olur düşüncesiyle. Oradan bazı görüntüler. İşte kabe Muazzama'dan, makamı İbrahim'den. Becerebildiğim kadar tabii, kendimin elde edebildiğim kadarıyla bazı görüntüler getirmek istiyorum. Hem de şöyle bir gönül aleminde bir tavaf yapalım. Zamanımız kalırsa yine Resulullah'ın mescidine, kubbe-i hadrasına da döneriz. Yani İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber Kabe'yi i Muazzama'yı tamamlamışlar değerli kardeşlerim. Böyle dua ediyor. İşte Rabbena tekabbel minna inneke entesemiyon alim in Bakara suresinde. Sonra böyle bir duası var. Rabbana wab'ath minhum ve el hikmete ve yuzakkihim hakim. Bakara suresinin 129. ayeti kerimesi. Üstüne bakacak olursanız <gülüyor> Rabbana takabbal minna innake alim. Ya Rabbi bizden kabul et Allah'ım. Bizim bu amelimizi, bizim bu hizmetimizi, bizim bu Kabe inşamızı kabul et. Çünkü sen duaları işiten ve her şeyi bilen bir Mevlasın. İndeke entel azizül hakim veya izzet sahibisin, hakimsin. Yani Rabbena tekabbel minna inneke entesemiyun alim. Dualarımızın sonunda biz bunu okumalıyız. Yani duayı yapmalı, yapmalı, yapmalı bitireceğimiz zaman burayı Rabbena tekabbel minna inneke entesemiyun alim. İbrahim Aleyhisselam'ın ya Rabbi bizden kabul buyur dediği gibi biz de ya Rabbi bu duamızı kabul buyur anlamında Rabbimize İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle yalvarmalı, iltica etmeliyiz. Aşağıdaki ayeti kerime 129. Bakara Suresi 129. ayeti kerime. Hemen onun üzerinde 127 ve 128'de de diğer e, efendim İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını göreceksiniz. Kur'an-ı baktığınız zaman değerli kardeşlerim resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem'den geçen hafta bir rivayette bulunmuştum. Ee, bir, bir hatırlatma da bulunmuştum. Onu bugün tamamlamak istiyorum. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime vardı. اُدُعُونِ اَسْتَجِبْ Bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyuruyordu ya Rabbimiz. Sahabe-i Kiram dediler ki keşke bu duayı ne zaman yapacağımızı bilsek de ona göre dua etsek bunun üzerine Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde değerli kardeşlerim bu lafız dua lafızı değil yalnız bir müjde var arzu eden kardeşlerim oraya tefsire bakabilirler onun için numarayı verdim Rabbimiz buyuruyorlar ki ve ıza ve ibadi anni fe inni Muhammed'im eğer kullarım sana beni sorarlarsa, benden soruyorlar. De ki onlara bildir ki onlara söyle ki onlara. Fehimî kari, ben onlara çok yakınım. Ben onlara çok yakınım. Hatta nasıl? Diğer ayet-i kerime. Ve napnu akrabo ilehi min hablil veriit. Biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor ya Rabbimiz. İşte kalbimizden geçenleri filan da biliyor. E bazen böyle gizli dua etmek istiyorsunuz, elde kaldırmıyorsunuz. Gönül aleminize, ruh aleminize yönelmişsiniz, yumulmuşsunuz. Gönül ikliminde Cenab-ı Hak Hazretlerine dua ediyorsunuz. Rabbimiz onu da biliyor, ona da icabet ediyor. Zikirde, hafi olan zikirde olduğu gibi, bu davet دَّاعِ ida دَعَانِمْ Kullarım bana eğer dua ederlerse, onların dualarına icabet ederim. Onların dualarını kabul ederim. Ha, anlıyoruz ki, Dua ne zaman olursa olsun, idade daani ne zaman dua ederse etsin. Gecede, gündüzde, çarşıda, pazarda, evde, Kabe'nin karşısında, tatile gittiği yerde, çöl ortasında, dağ başında, Resulullah'ın huzurunda, camide, mescidinde, nerede olursa olsun, kul dua etti mi? Rabbimiz bir kayıt koymuyor burada. Ücey bu davet eddai. Dâi izâ da'âni. Bana dua etti mi duasını kabul edelim. Ne büyük mazhariyet bizim için bu. Ne büyük şeref bu. Ama özellikle bazı zamanlar var. Şimdi onun bir iki tanesine bakalım beraberce. Efendim Resulullahekam sallallahu aleyhi ve selleme sahabe sordular. Özellikle ne zaman dua edelim Rabbimize ya Resulallah? buyurdu ki Efendimiz gecenin son üçte bir bölümünde seher vaktinde hani o teheccüde kalkılan zaman var ya veya Ramazan-ı Şerif'te sahura kalktığımız zaman var ya yası namazı ile imsak vaktini yani oruca başladığımız vaktin arasını üçe böleceksiniz son üçte bir zaman dilimi yani mevsimlere göre o zaman değişiyor ya son üçte bir yani tamamında olmasa bile hiç olmasa belirli bir bölümünde bir saattir. Hani Resulullah böyle sahabiyi o o zamanda uyanık bulunun ve levhal beşatin. bir koyun sağacak kadar zaman da olsa yani bir kaç dakikada olsa bir rekatla da olsa o zamanda uyanık olun ve bir namaz kılın diye Aleyhissalatu vesselam tembih ediyorlar ya işte o son üçte bir o imsak vaktinden evvelki zaman dilimi hatta hatta o konuda. Ee, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem enteresan bir müjde veriyorlar değerli kardeşlerim. Ben de size duyuruyorum. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine, yine İmam Tabarani o kitabı dua almış bu hadisi şerifi. Yenzilullahu azze ve celle kulle leyletin ila sema'i dünya. Her gece, her gece Cenab-ı Hak Hazretleri dünya semasına iner buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yani Arapça bilen kardeşlerim anladılar. E peki nasıl iner? İşte, halef ulemamız sonradan gelen alimlerimiz bunu rahmetiyle iner, icabetiyle iner, kudretiyle iner, ilmiyle iner, iner. Değişik şekillerde yorumlamışlar. Ama yani yorumlamak da bazen geçerli olamayabiliyor. Resulullah böyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri dünya semasına iner. Nasıl? Allahu alem, Allah bilir. Ama işte daha iyi anlayabilmesi için bilhassa gençlerimizin rahmetiyle icabette bulunur, bağışlamasıyla, duaları kabulüyle, kullarına yakın olmasıyla dünya semasına iner. Peki ne olurmuş o zaman? Feyyul buyurlarmış ki Rabbimiz hel min sa'ilin fautiye. Bir şey isteyen var mı kullarımdan istediğini vereyim. Hel min mustafirin fauffirale. İstiğfar eden, tövbe eden var mı? Günahını affedeyim. Ela keza, ela keza. Diğer hadis-i şeriflerde başka şeyler de zikrolunuyor. Ben sadece bu hadisi şerif almış oldum. Yani ne istiyorsunuz ey kullarım? İsteyin benden istediğinizi vereyim buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Bir kul, bir mümin seher vaktinde... Mevlasıyla beraber olmak için yatağından kalkmış, zaman zaman bu gece teheccüdünün, gece ibadetinin faziletinden bahsediyoruz değerli kardeşlerim. Abdestini almış, namaz kılmış, ondan sonra seccadesinin üzerinde Allah'a dua ediyor. Aleyhissalatü Vesselam buyuruyorlar ki, Cenab-ı Hak Hazretlerinin kuluna en yakın olduğu zaman, duanın en makbul olduğu zaman, duanın reddolunmadığı zaman işte o gece vaktidir. Onun için buyuruyorlar. Eğer ve in istita'te an ve cellel sa'a o saatte gecenin o belirli zaman, şerefli zaman diliminde Allah'ı zikredenlerden olabiliyorsan ol buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Ben de beni dinleyen kardeşlerime diyorum ki eğer güzel insan olmak istiyorsak ben de siz de, cenab Hak Hazretlerine yakın olmak istiyorsak, dualarımız kabul olunsun istiyorsak, geceleyin seher vaktinde dua edecekmişiz. Resulullah öyle buyuruyorlar. Şimdi biz değerli kardeşlerim acayip bir millet olduk diye düşünüyorum. Tabii bu konuda kendimi levmediyorum. Rabbimiz'in emirlerini yerine getirmiyoruz. Dua edilecek zamanlarda dua etmiyoruz. Mesela sadaka vermiyoruz. İyilik yapmıyoruz. Başka insanlarla güzel... Yok yok yok yok yok. Ondan sonra her şey böyle hazır olarak önümüze bir... bir yani böyle bir altın tepsinin içerisinde sunulsun arzu ediyoruz. Olmaz. Olmaz efendim. Olmaz. Yani... Resulullah geceleri sabahlara kadar ağlıyor, ayakları şişiyor, morarıyordu. Bazen gözyaşlarıyla sakalı ve seccadesi ıslanıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bila istisna geceleyin uyanık kalıyorlardı. Sabah namazına geldiğimiz zaman diyor sahabeden bir zat hepimizin bizim gözlerimiz kırmızı olurdu gece uyanıklığımızdan dolayı. Yani yapmıyoruz, etmiyoruz. Hep dünya için çalışıyoruz. Bütün gayretimiz ondan sonra da insanlığın en güzeli olalım, Rabbimize en yakın insan olalım istiyoruz. Olmaz. Hel cezaul ihsani illa ihsan. Biz bizden ihsan gidecek, oradan da ihsan gelecek. Evet. Rabbim bize iyilikler ve güzellikler ihsan etsin. Daha önce söylediğimi hatırlıyorum. Büyüklerden bir zata bir delikanlı demiş ki, efendim geceleyin çok kalkmak istiyorum ama bir türlü beceremiyorum. Evladım yatmayı bilmiyorsun öyleyse demişler. Yatmayı bilmiyorsun. Geceleyin abdestle yatmak lazımmış. Muhakkak. Bakın Resulullah Okan'da da şöyle buyuruyorlar. Bir kişi abdestle yatağına yatır. Ondan sonra da uyuyuncaya kadar Allahu Zülcelal Hazretlerini zikrederse, kalbinden Allah Allah Allah diyerek veya la ilahe illallah la ilahe illallah diyerek uyursa geceleyin sağından soluna dönerken dönerken dönmek için uyandığında veya geceleyin uyandığında ne isterse Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine verir diye buyuruyorlar İlla atahu ne isterse ne için dua ederse verir verir kaldı ki zaten daha önce söylemiştik abdestle yattı mı Başucunda melekler sabaha kadar onun için istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi senin bu kulun abdestle yattı, onu affet, onu bağışla, ona rahmet et, ona merhamet et. Biz uyuyoruz sabaha kadar melekler. Bu ne kadar kolay bir ticaret, ne kadar güzel bir alışveriştir değerli kardeşlerim ama ihmal ediyoruz. İhmal ediyoruz. Biz inanın böyle çok şeyden mahrum hale geldik. Nefis ayrı aldatıyor. Şeytan ayrı düşmanlık yapıyor. Rabbim bize rahmet etsin, merhamet etsin rahman. Evet yani bir, bir gece uyanık olmak lazımmış. O geceki, yani geceleyin ki gece seher vaktindeki dualar reddolunmuyormuş. Ezanla ikamet arasında daha önce bunları söylemiştim ama tekrar ediyorum. Bu konuyu ben... Bu haliyle ikinci defa dile getiriyorum ama o zaman bir sohbette duadan bahsetmiştim. Şimdi üçüncü sohbetimiz oluyor bu. İnşallah faydalı oldu. Geçenlerde bir kardeşim mesaj çekmiş. Allah ondan razı olsun. Hocam dua etmeyi bile bilmiyormuşuz neredeyse diyor. Yani aslında dua etmeyi biliyoruz da bildiğimizle amel etmiyoruz. Amel etmiyoruz. Yani bizim dua gibi bir silahımız var. Bizler güzel insanlar olsak ondan sonra da dua etsek bir bakın bakalım Rabbimiz dünyayı nasıl bize sürünerek arkamızdan getiriyor bir bakın bakalım. Bu bu Amerika'yı dize getirmek, İsrail'i dize getirmek, dahili düşmanları kahretmek, harici düşmanları mahvetmek dua ile vallahi o kadar kolay ki ama biz dua etmesini bilmiyoruz. Şu PKK'nın Mesela yaptığı ihanete bakınız. Babacığımın dostlarından rahmetli oğlu bir havlucu Ahmet amcamız vardı bizim. Zaman zaman gelirdi. Ben diyor vaktiyle diyor bir yağmur duasına katıldım. Bana vazifeli melekler dediler ki sen amin demeyeceksin dediler diyor. Elimi açtım ama diyor amin demedim diyor. Yani dualar yapılıyor da ne kadar kabul olunuyor bilemiyorum. Bilemiyorum. Musa Aleyhisselam kavmiyle yağmur duasına çıkmışlar. Rabbimiz vermiyor. Günlerce dua etmişler. Ya Rabbi duamızı niye kabul buyurmuyorsun? Ya Musa içinizde laf taşıyan, dedikodu eden biri var. Onun onun sebebiyle duanızı kabul etmiyorum. E onu onu çıkarın içinizden duanızı kabul edeceğim. Ya Rabbi onu bize göster çıkaralım içimizden. Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyor ki, Yasakladığım, nehyettiğim bir konuda öyle davranma mı istiyorsun benden ya Musa? Yani e, işte bir başkasının kötü halini ifşa. Yok böyle bir şey olmaz. Hep beraber toptan istiğfar edeceksiniz. İçinizdekilerin herkese söyleyeceksin. Hep beraber istiğfar edeceksiniz. O diğerleriyle beraber o da istiğfar edecek. Hepinizi bağışlayacağım. Ondan sonra rahmetinizi lütfedeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak gazeteler. Yani Dualar ediyoruz ama dualar kabul olunmuyor değerli kardeşlerim. Ondan sonra da Rabbimiz bizim duamızı kabul etmedi diyoruz. Yani senin senin o, o sunduğun tepsinin içerisindeki o ikram ettiğin şey mesela karşı taraf tarafından kabule şayan mı? Bir bak bakalım bir şerbet ikram ediyorsun mesela misafirine yaptığın gibi. Çay ikram ediyorsun ama yani suyun kireçli su, çayın rengi bozuk, Diğer, diğer yaptığın şerbetin tadı yerinde değil veya işte suyun kokuşmuş, rızgın haram efendim yani Rabbim muhafaza buyursun, Rabbim muhafaza buyursun. Dualar kabul olur mu? Rabbimiz dualı Rabbimiz duamızı kabul etmedi diye bir de Rabbimizi ayrıca sitem ediyoruz. Ne kadar ayıp ve de ne kadar ne kadar kötü bir zan bu. Halbuki daha önce size okumuştum ben e, hadisi şerifi. Cenab-ı Hak Hazretleri dua eden kulunu boş çevirmekten haya edermiş. Haya edermiş. Bir de çok kuvvetli bir zaman farz namazlardan sonra. Farz namazlardan sonra ciddi dua ederseniz Rabbimiz kabul buyurur. Değerli kardeşlerim şimdi yine bir aramız varmış. İnşallah ondan sonra devam edeceğiz. Ve de dediğim gibi kalem kağıdınız yanınızda olsun. Bazı şeyler yazdıracağım size inşallah gece vaktindeki duanın ehemmiyetini hatırlatmış olduk. Ezanla ikamet arasındaki duaya reddolunmaz. Resulullah öyle buyuruyorlar dedik. Farz namazlardan sonraki duaya da çok ehemmiyet vermek lazım. Çünkü bu konuda çok ciddi hadis-i şerifler var değerli kardeşlerim. Farz namazlardan sonra yapılan duada reddolunmaz buyuruyor Ali sallallahu aleyhi De büyüklerimiz söylüyorlar. Hadis-i şeriflerden alınıyor. Yağmur yağarken duaya reddolunmaz. Ezan okunurken gönülden yapılacak dua reddolunmaz, ezanı dinlerken. iftar anında yapılan dua reddolunmaz, malum oruçlu kişinin iftar anında yaptığı dua reddolunmaz. Artık haremeyn şerifeinde belli yerler var. Resulullah'ın ravzası var, yani ravza-i mudahara var, mescidi nebevi var belli. İşte Kabe-i etrafı mültezem var, Kabe-i Muazzama'nın eşiği var. Hacerül Esvedin önü var, makamı İbrahim var, Hicri İsmail var, altın olduğun altı var. Yani Kabe Maazmanın karşısında yapılan dualar da reddolunmaz. Bir de Cuma günü çok önemli. Ali Vesselam Selam buyuruyorlar ki bunu konuyu daha önce söylemiştik ama tekrar hatırlatıyorum siz değerli kardeşlerime. İnna fil Cumaat ile saaten la yuafikuha abdun Muslimun yasalullahu teala hayran illa agtahu. Cuma günü öyle bir saat vardır ki Cuma gününün içerisinde eğer bir kul Cenab-ı Hak Hazretlerinden bir hayır duada bulunur da o saate icab, icabete, e, e, isabet ederse o icabet saati deniliyor o saate o icabet saatine isabet ederse yani o anda yapılırsa o dua Cenab-ı Hak mutlaka o duayı kabul eder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri. Ee, Saabe İkram Efendilerimize sorulmuş. Bu konuyla ilgili kitabı duada 32 tane hadisi şerif okumuşum. Yani Cuma gününde icabet saati dediğimiz saatte Efendim 32 ayrı Ravi'den gelen hadisi şerif var. Bu bu tevatür demektir neredeyse değerli kardeşlerim. Ee, yani e, tabi o konuyu tam değerlendirmedim ama. İşte saydım hadisi şerifleri, İmam Tabarani'nin kitabında 32 hadisi şerif görmüşüm bu konuda. İcabet saati deniliyor. Peki ne zamandır o saat? Tam net belli değil. Bir rivayet var, İmam'ın minberde oturması ile her Cuma'da varmış bu yalnız. Her Cuma gününde İmam minbere çıkıyor da oturuyor ya, oradan ikamete kadar, Cuma namazı için kahmet edilinceye kadar o aradadır bu deniliyor sahabeden bir zat tarafından. Bir başkası kâmetle namazın bitişine kadardır deniliyor, o aradadır. Daha güçlü bir e, rivayet ise ikindi namazından sonra, ikindiden sonra güneş batıncaya kadarki zaman dilimi içerisindedir. Veya belki bir cumada öyle bir cumada öbür türlü. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu saate denk gelebilmek için kuşluk vakti mescide girerler. Güneş batıncaya akşam namazını kılıncaya kadar mescitten çıkmazlarmış ve devamlı dua ederlermiş ki icabet saatine duamız isabet etsin diye. Cuma günleri bizim için muhteşem günler. E, muazzam günler, fevkalade bereketli günler. Bir de hadisi şeriflerde biliyorsunuz. Salih amellerle yapılan dualar var. Artık şimdi o uzun olacağı için anlatmayacağım. Sonra bir zaman inşallah yine aktarırız. Daha önce söyledik. Hani üç kişi bir sefer anında Aleyhissalatu vesselam uyuyorlar geçmiş ümmetlerden. Üç kişi bir mağaraya kapanıyorlar yağmurdan dolayı. Sel koskoca bir kayayı getiriyor mağaranın ağzına kapatıyor çıkamıyorlar. Işık da yok çıkamıyorlar da kimse de bilmiyor onların orada olduğunu helak olacaklar. Diyorlar ki buradan bizi ancak Allah kurtarırsa kurtulabiliriz. Burada da yapacağımız iş dua etmek. Salih amelleriyle tevessül ediyorlar. Yani salih amellerini aracı kılıyorlar. Biri Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı yaptığı güzel bir ameli anlatıyor. Ya Rabbi eğer sen benim bu davranışımdan razı olmuşsan bizi buradan kurtar. Kaya diyor biraz kaydı ama ışık geldi ama çıkacakları kadar değil. İkincisi de bir şey söylüyor biraz daha. Üçüncüsü de Cenab-ı Hakk'a yalvarınca ha biz de güvendiğimiz böyle güzel amellerimizle vesile ki ona tevesül deniliyor. Salih amellerle vesile kılarak yani hüsnü zan ederek kendi amelimize kabul olunduğunu tahmin ettiğimiz amellerimizle, Ya Rabbi şu haccımızın yüzü suyu hürmetine, şu umremizin hatırına, şu kıldığımız namazın bereketine bize şunları şunları ver diye dua edebiliriz. Hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle tevessül olur mu olmaz mı diye, ben acizane kendi amellerimden mukayese edilemeyecek kadar çok daha fazla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizin katın, katındaki hatırına güveniyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi de aracı ederek biz rahatlıkla başkaları ne derse desin. Ya Rabbi bizi Resulullah'ın yüzü suyu affet diye dua edelim. Duaya devam edelim inşallah. Ellerimiz omuz hizasında olacakmış. Dua ederken açmışız ya. Bazen işaret parmağını böyle Araplarda görüyorsunuz semaya kaldırıyorlar sanki bütün aleme tevhidi ilan edermişçesine öyle de yapılabilirmiş ve çok önemli iki şey kendi duamızın sonunda en az bir defa üç defa olursa daha güzel amin amin amin demeliyiz. Kendi duamızın sonunda kendimiz amin, yani kendi duamıza kendimiz böyle amin demeliyiz. Ve de başlarken, geçen haftalarda söylemiştim, başlarken yaptığımız gibi sonunda da mutlaka resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okumalıyız. Aleyhissalatu selam'a salat ve selamın olmadığı efendim, ee, bir dua sema ile dünya e, sema ile evet dünya arasında kalır semaya yükselmezmiş. Rabbimizin katına yükselmezmiş. Hazreti Ali'den ve Hazreti Ömer'den bu konuda rivayetler var. Ed-du'a anillahi hatta yusalla <gülüyor> ala Muhammedin ve ehli Resulullah'a ve ehli beytine e, salat ve selamla bulunmadıkça dua Allah'a ulaşmaz. Cenab-ı Hak arada bir perde vardır. Cenab-ı Hak o duayı kabul etmez. Öyle olunca başta ham ediyoruz. Daha önce söyledim tekrar ediyorum. Sonra bir salatu selam okuyoruz. Dua ediyoruz, ediyoruz. Ortada bir salatu selam daha okuyoruz. Sonunda mutlaka salatu selam ile duamızı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi aracı kılarak Rabbimizin katına yüceltiyoruz. Tamam efendim? Yani... E Cuma gününde icabet saatinde yapılan dualar da reddolunmazmış. Bunları bilelim. Şimdi zamanımız gittikçe daralıyor. Bazı duaları dediniz, hocam kalem kağıt al, niye söylediniz? Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en çok dualarından biri devamlı söylüyoruz. Bakara suresinin 201. ayeti kerimesi. Allahumme biz ilave ediyoruz bunu. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina Resulullah'ın en çok duası buymuş. Hani geçen hafta söylemiştim. Resulullah öyle teferruatla duayı istemiyor. Gerek yok. Sahabeden bir zat oğlunu öyle görünce ne dedi biliyorsunuz? Evladım biz öyle uzun uzadıya dua etmiyorduk. Öz olan şekilde dua ediyorduk Rabbimizden. Yani mesela cenneti istediniz mi? Cennetin içindeki her şeyi istiyorsunuz fi dünya haseneh. Ya Rabbi, Ey Allah'ımız bize dünyada güzellikler ver her şeyin en güzelini ver ve fil ahirati Hasne ahirette de her şeyin en güzelini ver vakti ve A benler bizi cehennem azabından koru bundan daha güzel duam olur bundan daha şumullü duam olur Onun için Resulullah bunu çokça tekrar ediyorlardı Bir de bir de kitaplarımızda bir dua var. Veya birkaç dua var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu da daha önce size söylemiştim. Doğrusu şimdi sohbet için konu bulmakta zorlanıyorum. Düşünüyorum ben o konuları anlatmıştım. Siz unuttunuz unutmadınız bilmiyorum ama ben hatırlıyorum. Ben bu konuyu söylemiştim, bu hadisi okumuştum, bu ayetleri okumuştum. İnşallah tekrardan sıkılmıyordur beni dinleyen kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Tekrardan sıkılıyorsanız, siz bilirsiniz tabii. Ama bunları böyle semadan haşa yeni, yeni haberler indirecek değiliz ya, işte bunları tekrar edeceğiz. Bunları tekrar edeceğiz. Bunlara bizim çok ihtiyacımız var. İsmi azam ile yapılan dua. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kişileri duydular. Buyurdular ki, Cenab-ı Hakk'a, İsmi azam ile dua ettiler ki bir kişi o ismi azam ile yani Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi ile dua ederse duası asla reddolunmaz. Geçen haftalarda söylemiştim hangisinin olduğunu tam bilemiyoruz. Ya Rabbi ismi azamın hürmetine duamızı kabul et dersek inşallah Rabbimiz kabul eder. Ama Arapça yazanlar bunu aceleyle yazabilirlerse yazsınlar. Bir başka dua çünkü öğreteceğim size bugün. Onu çoktan beridir size söylemek istiyordum. Herhalde şimdiye kadar o duayı söylemedim. Bu ismi azam duası şu. Allahümme inni es'eluke bi enni eş'hedu annaka entellahu la ilaha illa entel ahad es-samed el-lezi lem ve lem yulad ve lem Hocam yazamadık da öğrenemedik de. O zaman sabredeceksiniz. Bir dua mecmuasından bulacaksınız ve öğreneceksiniz. Et tergibi de var. Kitabı duada dua da var. Birazcık da siz araştırın canım. Hocalarımıza sorun değerli kardeşlerim. Hocam mahallenin imamına söyleyin. Hocam bize söyledi. Et tergibi ve adlı kitapta varmış. Mesela bu veya i̇mam Tabarani'nin kitab duasında varmış. Veya değişik dua mecmualarında vardır bu kitap. İsmi azam duasıymış. Onu bize bir bul gel. Yalnız bu dua olacak. Bazı kitaplarda yani sağlam kaynaklarda görmediğimiz dualar var. Onlara karışmam doğrusu. Onlara karışmam. Dua duadır da ama ismi azam duası başka. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri dua ederken iki düz, diz üstünde dua etmemizi istiyorlar. Yani öyle bağdaş kurarak yatağa yattığımız zamanki dua ayrı. O zamanki okuyacağımız dualar farklı. Ama namazlardan sonra mesela eğer zaruret yoksa, dizlerimizde ağrı yoksa, belimizde problem yoksa, iki diz üstü dua etmek, yani diz çökmüş halde dua etmek, edebe daha uykunmuş. Bu konuyla ilgili camu sayıda hadis-i şerif gördüm. Onun için sizlere dua e, hatırlatıyorum. Abdestli olmak da çok önemli biliyorsunuz. Selefimizden abdestsiz duaların yani hani geri tepti diye bir tabir vardır ya, tersinin olduğunu gördük diyenler var. Eğer abdestli olursak çok daha güzel, çok daha güzel. Ve de kıbleye yönelik olmak da çok güzel. Kıbleye yönelik olmak ayrı bir bereket biliyorsunuz. Yani seccademizin üzerindeyiz namazdan sonra, iki diz üstündeyiz, zaten abdestliyiz, kıbliyede de yönelmiş haldeyiz. Tam dua zamanıdır tamam mı? Değerli kardeşlerim hatırlatmış oluyorum. Evet, e, salih amellerle dua meselesini de hatırlatmış oldum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri yattıkları zaman değişik dualar okuyorlardı. Yatağına yattığı zaman sağa doğru yatıyor. Elini böyle yanağının altına koyuyor Aleyhisselatü Vesselam. Bazen soruyorlar cemaatimiz. Hocam yattıktan sonra dua okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz canım. Artık o hal uyumaya niyetlenmişiz ya. O haliyle dua okuyabiliriz. Tabi eğer duayı oturduğumuz yerde okuyacak olursak daha güzel olur diyorum. Yani yatağımızın üzerine oturmuşuz, abdestliyiz, okuyoruz. Mesela o haldeyken daha önce... Hatırlatmıştık size, İhlas, Felak, Nas Resulullah okuyor, avucunun içine üflüyor, bütün vücudunu esediyordu. Bunu oturarak yapmakta fayda var. Ama yatmışız, o haliyle uyuyacağız, abdestliyiz. Biraz evvel söyledim, bir evvelki bölümde söyledim, abdestliyiz. Dualarımızı okuyoruz, sonra Rabbimizi zikrederek uyuyoruz. İnşallah o yolculuk cennetedir. Yani giderse Mevla'nın huzuruna cennete gider, kalkarsa hayırla ve bereketle kalkar. Bugün size gece yatırken okunacak muhteşem bir duayı öğreteceğim inşallahurrahman. Ama ismi Azam duasını bulun ve öğrenin. Çünkü bu dua için diyor ki tergib sahibi, alimlerimizden birinden, ismi Azam duasıdır diye rivayet olunan ve ravi silsilesinde, zincirinde en sağlam olan rivayet budur diyor. Allahümme inni es'eluke benni eşhedü enneke entallahü la ilaha illa ent el ehad es samed ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekullehû ezberliyorsunuz değerli kardeşlerim yahut? Bunları da ezberleyelim inşallah hep beraber. Cenabı Hak bana da size de lütfesin inşallah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zatı akrep sokmuş geceleyin de Resulullah buyuruyorlar ki şu duayı okusaydı hiçbir şey ona zarar vermezdi. Yattığımız zaman okunacak dualardan birisi de bu. Eûzu bi kelimâti lâhit min şerri mâ Bunun Türkçesini söyleyeyim. Şimdilik Türkçesini okuyun. Yarattığı bütün varlıkların o, o değil. Şimdi değil onu biraz sonra gireceğiz rica ediyorum kardeşlerimden. Ama bakın onu, onu, onu durabilirdi neyse. Kardeşlerim çektiler biraz sonra söyleyeceğim onu. Bu kısa bir dua şimdi. Türkçesi şöyle. Yarattığı bütün mahlukatın şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Eûzu bi kelimatillâhi t Allah'ın tam olan kelimelerine yani Rabbimizin yüce kudretine. Ve onun gücüne, onun koruyucu, onun muhafaza edici varlığına, yüce zatına sığınırım. Neden? Bütün yarattığı varlıkların şerrinden. Şimdi e, taife cinnin musallatından filan insanlar çok korkuyorlar. Hakikaten bu konuda insanlarımız çok o, zarar da görüyorlar. Gelecek haftalarda o konuyla ilgili birkaç duada getireyim ben size inşallahurrahman. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve yani o taifenin biliyorsunuz bir inananları var, bir inanmayanları var. İnananları bize yardım ediyorlar. İnananları bizi koruyorlar. İnananları bizimle beraberler ama o inanmayanları var. Onlar zarar veriyorlar müminlere. Hatta Resulullah'a bile zarar vermeye çalışıyordu bir tanesi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah şu duayı oku dedi. Kahroldu, gitti. İnşallah o duayı ıı, Ahmed İbn Hanbel'in hayır İmamu Malik Hazretleri'nin hemen merak eden kardeşlerim varsa Allahu alem ee, i̇mam Malik Hazretlerinin muvatta adlı hadis kitabının kitabus e, kitabus şar yani saç bölümünde Hazret orada almış bu duayı. Arzu edenler o duayı orada hemen şimdi bulabilirler. İleriki haftalarda ben size getireyim rahman. Şimdi vaktimiz dediğim gibi ilerliyor biraz da uzun. Sizlere uzun zamandır şu gece yatırken okunulacak duayı bir talim edeyim istiyordum. Bir öğreteyim. Bu, bu, bu dua çünkü muhteşem bir dua değerli kardeşlerim. Muazzam bir dua. Kardeşlerim şimdi altyazı olarak verecekler. Hem Arapçasını okuyacağız hem Türkçesini okuyacağız. Yani niye Arapçasını da okuyorum? Çünkü Arapçasını okumakta ayrı bir bereket var. Çoğu zaman bu duaların Arapçasının ifade ettiği anlamı doğrusu Türkçesi ifade etmiyor. Gönlümüz yatmıyor. Mesela Allahumma Rabbena Atina Fi Dünya Haseneh dedik değil mi efendim? O hasenenin içerisinde o iyilik tam onu karşılamıyor bana göre. Mesela ihsan kelimesini e, meallerimizde bakıyoruz. İyilik diye, güzellik diye veya işte hoş muamele diye tercüme etmişler. Ya, o ihsanın içerisinde dünya kadar mana var. Hikmet kelimesinin içerisinde mesela. Birçok anlamlar var. Türkçe'de tam karşılığını bulamıyorsunuz. Bu gece yatırken okulacak duanın önce bir Arapçasını okuyayım. Sonra beraberce inşallah Türkçesini de okuyacağız. Kardeşlerime rica ettim. Altyazı olarak size verecekler. Onu yazacaksınız ve bundan sonra yatırken Arapçasını bilenler... Öğrensinler, Arapça bilebilenler, öğrenebilenler öğrene tekrar ediyorum. Mutlaka ezberlesinler ve Arapçasından okusunlar. Çünkü Arapçadaki o, o saltanat başka. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bunu bize tavsiye ediyorlar. Ve de tavsiye ettikleri sahabe ikrama buyuruyorlar ki son sözlerin bunlar olsun. Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve tu vecihi ileyk ve favvaztu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk raubatan ve rahbatan ileyk la malca ve la menca mink illa ileyk allahumma amantu bi kitabike ve evet şimdi bakın kardeşlerim alt yazı olarak verecekler gece yatırken okunacak dua ya rabbi kendimi sana teslim ettim eslamtu nefsi, nefsimi sana teslim et. Yatırken bedeninizi, varlığınızı Allah'a teslim ediyorsunuz. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Ve vecehtu vecihi ileyk. Yüzümü de sana döndüm ya Rabbi. Ne güzel değil mi? İşimi de sana havale eyledim ya Rabbi. Ve fevvaltu emri ileyk. Ve elcehtu zahri ileyk. Sırtımı da sana dayadım Allah'ım. Ne muhteşem. Resulullah talim ediyor bunu. Sırtımı da sana dayadım. Yani geceki korunma, muhafaza, ertesi günkü iş, gece yapılması havale edilmiş, gece yapılması gereken bazı işler var. Onları Allah'a havale ediyorsunuz. Ne muhteşem yahu. Ya Rabbi kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana havale ettim. Ve de evet sırtımı sana dayadım. Ve elce i zahri ile. Bu duayı ihlas ve samimiyetle yapıp da yatan kişinin hiç sırtı yere gelir mi değerli kardeşlerim? Ya devam ediyor. Rahbeten ve rahbeten ilek Böyle tercüme ettim. Sana güvenerek, senden umarak ve senden korkarak. Rahbeten ileyk. Lâ e ve rahbeten ileik. La mel ce'e ve minke illa Senden başka ne sığınılacak yer var ne de koruyacak kimse yok la melca ve la yani ne güvenilecek kimse var ne de sığınılacak başka bir yer yok ya rabbi amentu allahumma amentu biki tebiki allazi ya rabbi indirdiğin kitabına kur'anına iman ettim inandım ve de ve nebiike allazi erselt peygamber olarak gönderdiğin resulüne veya risaletle görevlendirdiğin peygamberine de iman ettim allahım bu duayı oku diyor peygamberimiz. Sahabe-i kiram efendilerimize tavsiyeler de bulunmuş. Bu duayı oku artık ondan sonra konuşma. Ondan sonra dünya kelamı etme. Yani konuşacağım var söyleyeceğim her şeyi bitir tamamla. Ondan sonra bu duayı oku ve ondan sonra uyu buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer o gece ölürsen İslam fıtratı üzere ölürsün. İmanla ölürsün yani. Doğru cennete gidersen, sabaha çıkarsan, Rabbim hepimizi sabaha çıkarsın ama bir gün muhakkak öleceğiz. Sabaha çıkarsan hayırlarla çıkarsın, bereketle çıkarsın, nurla çıkarsın, güzellikle çıkarsın. Nasıl? E işini Allah'a havale etmişsin, yüzünü Allah'a yönelmişsin, Cenab-ı Hak kendini Allah'a teslim etmişsin ve de sırtını Allah'a dayamışsın. İhlasla bir kişi bu duayı okuyacak olursa hangi iş yolda kalır ki? Hani e, Necip Fazıl'ın dediği gibi sanma bu tekerlek kalır tümsekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış ede ebet bizimdir diyor ya. Yani bu bu tekerlek o kişinin tekerleği asla tümsekte kalmaz. Allah o kişinin işini halleder çünkü. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى Allahi, فَهُوَ حَسْبُهُ Efendim... Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem inşallah bu duayı böylece yazın, ezberleyin. Arapçasını bilenler, Arapçasını Türkçesini becerebilen e, Arapçayı beceremeyenler, Türkçesini mutlaka okusunlar değerli kardeşlerim ama bundan sonra konuşmayacakmışız. Doğrusu bu dua, muhteşem bir dua olduğu için çoktan beridir yazdırmak istiyordum. Bugüne nasip oldu dediğim gibi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gece yatırlarken Elif Lamim secde suresini okurlarmış tebareke suresini okurlarmış. İhlas, Felak, Nas onları okurlarmış. Ve de efendim o İhlas, Felak, Nas için biraz evvel söyledim. Avuçlarına üfler. Bütün vücutlarını ellerinin değdiği vardı ulaşabildiği yere kadar diyor Ayşe annemiz meshederlerdi. Yine buyuruyorlar ki Aleyhissalatu vesselam dua müminin silahıdır. Dua müminin silahıdır. Biraz evvel dedim ya. Dünyanın işini halletmek istiyoruz. Dünyaya karşı güç kullanmak istiyoruz. Bizim duamız olsa yeter. Yeter. Ya. El-dua-u mümin. Ve imad din. Dinin de direğidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve Ve nuru semavati vel ard. Göklerin ve yerin nurudur. Değerli kardeşlerim, şimdi bazı ayetleri not ettireceğim size. Onları dua niyetiyle okuyun. Kur'an-ı Kerim'den bulun. Hepsini benim ayrı ayrı talim etmem ve de efendim e, sizlere söylemem zor veya hatta imkansız. E, Fatiha suresini her iş için dua olarak okuyabilirsiniz. Bir. Ali İmran suresi 8. ayet. Çok önemli bir dua. Rabbena la tuze kulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi Hidayete erdikten sonra kalbimizi başka tarafa saptırma Allah. Ali İmran suresi 8. ayet. Rabbena la tuzi kulübena ba'deythedeytena ve heblena milledünke rahmeh inneke entel Ayetin sonuna kadar. Ali İmran 8. Sonra Yusuf suresinin 101. ayeti. Yusuf 101. Yusuf Aleyhisselam'ın duasıdır. Rabbi gad a'taytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fid-dunya salihin Ya Rabbi beni Müslüman... مسلم... sonu ayeti kerimenin sonu böyle bitiyor biraz da dua orada Ya Rabbi beni müslüman olarak öldür ve salihler zümresine kat Allah ne muhteşem dua Tawaffani ve alhıkni salihin Yusuf Aleyhisselam'ın duası. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. İbrahim Suresi'nde 40 ve 41. ayetler. Bunları Kur'an-ı Kerim'den buluyorsunuz. İbrahim Suresi 40 ve 41. ayetler. Hani Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'de Kabe'nin bulunduğu yere yerleştiriyor ya Rabbi c'alni muqima salati ve min zurriyeti Rabbana ve du'a رَبَّنَا اُفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ hisab. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır bu da. İbrahim Suresi 40-41. ayet. Amin. Resulü'nün son kısmı biliyorsunuz. Bakara Suresi 285 ve 286. ayetler. Orayı darda sıkıntıda olan birisine babacığım demiş ki, günde 10 defa burayı oku, okudum biiznillah bütün sıkıntılarımı Rabbim kaldırdı diyor. Rabbana la tu'akhizna in nesina aw akhtana. Rabbana wala tahmil isran kama hamaltahu alellezine min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taaqata bih. Wa'fu annâ waghfir lana warhamna anta mevlana Yine Ali İmran Suresi'nin 147. ayeti kelimesi dua ayetidir. İşleriniz sıkıntılı. Çocuğunuzun imtihanını kazanmasını istiyorsunuz. Veya rızgınız bollaşsın istiyorsunuz. Ya ya bir işiniz var. Rabbı neftah beyne na ve beyne kovmina ve en tekhayrul fatihin. Bu dua'yı günde yüz defa okuyun. Peki nerede? Araf suresi 89. ayeti kerime. Araf suresi 89. ayeti kerime Rabbı neftah beyne na ve beyne kovmina ya Rabbi bizimle kavmimizin arasını hakla, gerçekle, adaletle, iyilikle, güzellikle aç. Aramızdaki problemleri kaldır. Bilhak ve ente hayrul fatihin. Sen bütün hayırları lütfeden, hayırların kapılarını açan Mevlasın. Bunu, bunu böylece okuyun. Yunus suresi 85 ve 86. ayetlerde de dualar var. Yunus 85-86. Müminun suresi 109. Müminun suresi 109. ayeti kerime yine dua. Mesela çocuklarınıza dua edeceksiniz. Babacığım derdi ki ben tavafta bu duayı Rüknü yemani ile Makamı İbrahim arasında Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina sonra bu duayı okurdum sizler için derdi vaktiyle bize. Hangi duadır o? Rabbena heb lena min azwajina ve zurriyatina qurratu ayun ve ecalna lilmuttaqin imama. Ya Rabbi ey bizim Allah'ımız bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan zürriyetimizden, çocuklarımızdan ve torunlarımızdan göz aydınlığı, göz nuru, bereketli kişiler ihsan et. Ve ecalna lilmuttaqin imama bizi muttaqi kişilere önder kıl. Yani yavrularımızı, evlatlarımızı ve de torunlarımızı müttaki insanlar kıl biz onların babaları, onların önderleri, onların imamları yani önde gidenleri olalım. Ne güzel ne muhteşem bir dua değil mi? Bu da bu duada Furkan suresi 74. ayeti kerimeymiş değerli kardeşler. Furkan suresi 74. ayeti kerime. 3 tane daha not ettireyim bugün gerek alanını ileriki zamanlarda inşallah alalım. Şöyle küçük risaleler yazılmış değerli kardeşlerim. Böyle Kur'an-ı Kerim e, şey efendim Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki dualar diye böyle elinize geçerse oradan okuyunuz. Kur'an-ı Kerim'i okurken dua lafızları mesela Ali İmran suresinin o sonunda e, ayet-i kerimeler var ya e, Ali İmran 192, 193, 194 orada da muhteşem dualar var. <gülüyor> Rabbana, inna semağna minadiyan yunadi lil iman, an aminu bir Rabbikum, fa aminna. Rabbana, ya Rabbi günahlarımızı affet. Ve kafir anna seyiatina, seyiatımızı, işlediğimiz hataları bize bağışla. Ve tevafenama al-ebrar, ebrar kullarınla, seçilmiş kullarınla beraber, onların zümresinde ölmeyi bize nasibet ya Rabbi. Rabbenâ ve âtina mâ va'adtena alâ rusûlike ve lâ tuhzinâ yevme'l-kiyâme inneke lâ tuhlifu'l-miyât. İşte 194. Ali İmran 194. Haşr suresi 10. ayet. Çok önemli bir dua. Haşr suresi 10. ayet. Taha suresi 25, 28'ler. Yine Ali İmran 26, 27. Hani rızk darlığından, rızkının bereketli olmasından ee, olmasını isteyen bir kardeşimiz var ya varsa eğer rızgarlığından filan şikayet ediyorsa eşinin işleri böyle rast gitsin Cenab-ı Hak ev alacaksınız bu duayı okuyun. Ali İmran 26-27 قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ ev almak istiyorsunuz buna devam edin araba almak istiyorsunuz buna devam edin İşiniz bereketlensin istiyorsunuz buraya devam edin ali İmran 26 ve 27 değerli kardeşlerim zamanımı da fazla aşmayayım Bugün böyle dua konusunu tamamlamış olduk. Daha yani konuyu tamamlamadık da sohbeti tamamlamış olduk. İleride yine inşallah bu konuda siz kardeşlerime yardımcı olmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak bizi duası makbul kullarından eylesin. Sonra da bütün dualarımızı, bugüne kadar yaptığımız dualarımızı, bundan sonra yapacağımız dualarımızı yüce dergahında ahsen-i kabul ile makbul buyursun inşallah. Allah'a emanet olun, geceniz hayırlı olsun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.